İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Benim pek değerli, kıymetli mi kıymetli, ballı petekli lokum gibi dinleyicilerim. Aman Karagöz'üm hayırdır? Bu seçim çalışmaları seni de etkilemiş belli. Karşında bugüne bugün bir muhtar adayı duruyor Hacı Hoppala. Bu sefer de muhtarlığa mı el attın? Neyse. Nedim, hayırlısı bakalım. Amin efendim, amin. Benim tulumba tatlısı kıvamındaki dinleyicilerim... ...Aşağı köy mahallesi muhtar adayını sizlere sesleniyor. En derin saygı ve sevgiler, beni aday olarak tercih ederseniz... ...her eve bir plazma vereceğim. Yok canım. Her apartman önüne iki lamba takacağım. Of of of. Her daireye bir çöp arabası. Bak sen bak bak bak. bak. Her apartmana bir güvenlik görevlisi. Daha neler. Bakıma muhtaç bireyler ve yaşlılar için bakıcı. Allah Allah. Her eve doğalgaz. Hadi canım. İş yerinizden evinize servis. Bak sen. Okul masraflarına son. Aha bitti. Gel. Her marketten evinize bir çırak. Allah Allah. Her sokağa bir tane hastane. Daha neler kara gözüm? Sonra da bir tane pastane. İlahi. Faturalarınız itina ile muhtarlık tarafından ödenecek. Kara gözüm. Geri kalan masraflarınız taksitlere bölünecek. Atma yaptır ha. Niye olmadım efendim? Yahu insan atar da bu kadar mı atar? Ne atmaz ben? Hem bunlar bir muhtarı aşar. Kendini belediye başkanı adaylığıyla karıştırdın galiba. Yok canım zaten e, belediye ile alakası yok. Bu yatırımlar sadece bizim mahalle. Peki bunlara insanları nasıl inandıracaksın? Ona da var bir çözümüm. Vaatlerimi bir sene içerisinde gerçekleştirmesem... ...vaat ettiklerimin iki kadını ödemeye söz veriyorum. Bu mu yani? Nasıl yani bu Buna mı inanacaklarını zannediyorsun sen? Daha bitmedi. Eğer yerine getiremezsem... ...bizzat çalışmaya razıyım. Yani bakıcı da ben olacağım... ...güvenlik de, servis şoförü de, çöpçü de. Senin geleceğini vahim görüyorum Karagözüm vahim. Gün doğmadan Karagöz dağılacak. Ve halkın bağrında güneş açacak. Vay be, ne büyük slogan, ne büyük laf. Dile laf söylemek kolay Karagöz'ün. Neyse neyse... Sana kolay gelsin diyorum. Zaten eminim ki seçilmesen bile yüksekten uçan ve dibe fena çakılan bir aday olarak tarih kitaplarına geçeceksin sen. Geçeceğim geçeceğim de sen de göreceksin. <gülüyor> Hadi bakalım ya. zaman neyi gösterecek? Göstereceğim. Eee biz de geldik bize ayrılan sürenin sonuna. sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola! Affola. Muhtarınız kara ola. <gülüyor> Araya da reklamı sıkıştırayım ki şey olsun diyorum. Hacı var.